Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Fulya Erdemci. Buluşma sebebimiz Kapadoks. Kapadokya'da Doruk noktasını 18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdi. Pozitif'in girişimiyle 2015'ten bu yana düzenlenen bir tür festival bu. Kapadokya'nın ilham veren coğrafyası Diye tarif etmişler orada birbirleriyle ilişkisellik içinde ses, müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve diğer açık hava etkinlikleri yani yürüyüşler daha deneyime dayalı etkinliklerin iç içe geçtiği bir bir tür festival bu. Bu yılki başta dünyadan çıkış yolları birazdan Fulya ile bunu konuşuyor olacağız. Ee, festival belki bitti etkinlikler. Fulya yoğunluğu geçti ama sergi, Fulya Erdemci'nin küratörlüğünde düzenlenen sergi 11 Haziran Pazar gününe kadar izlenebilir durumda. İşte Serginin son haftasında hala yolu Kapadokya'ya düşecekler için birebir 3 yıldır Kapadokya'nın güncel sanat programlarını yöneten Fulya Erdemci'ye danışmak istedik. Fulya hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. E, Fulya Erdemci iyi tanımayanları ayrıca tanıtmak isterim. Fulya Erdemci İstanbul Bienalinin ilk direktörlerinden e, kamusal alanda yürüttüğü çok sayıda sergi ve proje formatı var. Yaya sergileri bunlar için İstanbulluların özellikle hatırlayacakları arasında ama Amsterdam'da da bir tamamen kamusal alanda sanata odaklanmış bir kurumun direktörlüğünü de üstlendi. Sonra tekrar Türkiye'ye döndü. İstanbul Bienalinin küratörlüğünü yaptı. Tam Gezi döneminde 2013 yılında Venedik Biyeneli'de Türkiye'ye uluslararası çok sayıda sergi, yayın e, hatta akademik çalışmalara imzası olan bir isim. Tabii ki tesadüf değil, Kapadokya gibi bir yerde hem açık hem kapalı hem özel hem kamusal alana yayılmış bir sergi için pozitif ekibinin Fuli Erdemci'yi davet etmiş olması. Fuli hemen şuradan başlamak istiyorum, sen artık bu üçüncü sergin, 2015 yılından beri sergiler. hep sen programladın. Kapadokya'nın coğrafyasını, kültürel birikimini, oranın yerel bağlamını oldukça iyi biliyor olduğunu tahmin ediyorum. E, bu sergileri bir süreç olarak alırsan 2015'ten bu yana düzenlediğin 3 sergiyi böyle bir devamlılık arz ettiğini e, öngörecek olursak nasıl ...bir sergi formatı kurguladın sen burada. Üstelik de Kapadoks gibi sadece görsel sanatlara odaklı değil... ...işte müzik, gastronomi, ses, deneyim, yürüyüşler... ...belki oradaki yerel halkla iş birliğiyle yapılan bir takım projeleri de... ...işin içine entegre etmeye çalıştığını varsayıyorum. E, doğru, üç yıldır yapıyoruz ama hala Kapadokya'yı tam öğrenmiş olduğumuzu iddia edemem...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 E, almış durumda Yani çok e, az sayıda yabancı turist var Hı. Genellikle Türk e, turistler günübirlik turlar için geliyorlar Falan Yani e, Kapadokya'nın şu anda da Kompleks bir tarafı var Yani o ilk yıl Kapadokya çarpmasında Bütün bu şeyi de gördük Yani bu turizm e, Ne getirdi ne götürüyor İşte bazı e, kasabalar Yani ben oradaki Aslında Kapadokya'yı Bir e, takım adalar gibi düşünüyorum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 Yani böyle bir şey işte Erda Aksel'in mesela daha önce bir Lentart deneyimi var hı hı. ya da Alper Aydın Ordu'da e, kendisi yani bir komisyon da almadan bir sipariş almadan e, Lentart'ı üstüne hem Neredeyse doktora yaptı. Neredeyse içgüdüsel olarak ama başladı değil mi? Yani genç yaşta adeta içgüdüsel olarak bunu yapıyor, oradan öğreniyor arazi sanatı Lentart falan o tarz şeyler olduğunu Kesinlikle. da onun sonra alıyor.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 Ee, ...kentlerde mesela... ...biz unutuyoruz toprağı... ...zaten toprakta kalmadı galiba... ...yeşil de kalmadı... Ee, ...unutuyoruz toprağı ve öyle bir yaşantıyı da unutuyoruz... İşte bugün bunu yetiştirmem lazım... ...telefonlar falan... ...yani tekrar bize... Ee, ...acaba bütün bu... ...neoliberal kültürün ve yaşantının... ...ötesinde başka bir şey... ...düşünebilir miyiz? Ve de dediğin gibi performatif işler vardı... ...işte şey... ...Alper Aydın...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 O çok yardımcı oldu bu yerel e, oralılarla tanışmamıza. Ve şunu fark etti ki harika e, e, arşivler var. Yani hafızayı tutmaya çalışmışlar. Yani bugün aslında Türkiye'de bu bir yazarın sözüydü. E, hafızamız ve kültürümüz formatlanmaya, yeniden formatlanmaya ve yeniden formatlanmaya çalışılırken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 Ve e, 2015'te kurulmuş hem oradaki e, zanaatkarları hem sanatçıları hem akademisyenleri bir araya getiren Kapadokya Sanat İnisiyatifi'nin bir sergisi vardı. Müzium otelin galerisinde. Hem de onu programımıza aldık ve işte turlarımızın içine dahil ettik. Harika. Fulya çok teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik. Ama lütfen Kapadokya'ya gidenler, yani 11 Haziran Pazar gününe kadar Avanos, Keşkere, Uçhisar hatta İbrahim Paşa, buralara yolu düşecek olanlar, hatta lütfen yolunuzu düşürün ve bu sergileri görün diyoruz. Önümüzdeki yılda Kapadokya'da umarım yeni bir sergiyle karşımıza çıkacaksınız. Umuyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Harici Den Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay. better... out, here, dancing, Hazırlayan ve sunan Çelenk Barkra